Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı öğretim görevlisi yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili ezdacı dostlar. Ezdacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız. Radyo Havan'da Z raporunda yine birlikteyiz. Odamız Radyo Avan yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bu akî Z raporunda alışla geldiği üzere 2011 Şubat mali ve sosyal güvenlik takvimimizin üzerinde duracağız. Ülkemizde Ocak 2012'den itibaren uygulamaya girmiş olan Genel sağlık sigortası, daha doğrusu 2008 Eylül'ünde Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Bağkur Sosyal Sigortalar Emekli Sandığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'na birleştirilmesinden sonra var olan düzenlemenin Ocak 2012 boyutundaki genel sağlık sigortası nedir, nasıl yapılır? Yani 10 soruda genel sağlık sigortasını, Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Yeni uygulamanın kamuoyundan kamuoyunda anlaşılması üzerine katkı sağlamaya çalışacağız. Bir kez daha programımızın amacına ulaşmasını, katkı sağlamasını dilerken Mali Müşavir dünyasında önemli bir isim ilan Güven dostumuzu kaybettik. İlan Güven'e Tanrı'dan rahmet dilerken Dostlarına, arkadaşlarına, ailesine, yol arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyorum. Değerli dostlar, Ocak Ocak 2012'nin kalan günleriyle ilgili mal takvimi ve Şubat mal takvimini şu şekilde özetleyebiliriz: 26 Ocak Perşembe Katma değer vergisi Aralık 2011 dönemine ait katma değer vergisi ve muhtasar ödemelerinin yapılmasının son tarihi yine 31 Ocak 2012 Aralık 2011 dönemine ait BA ve BS formlarının verilmesinin son günü ve Aralık 2011 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait prim ödemelerinin yapılmasının son günü olduğunu hatırlatalım. Şubat 2012 mali ve sosyal güvenlik takvimine baktığımızda 14 Şubat 2012 Salı 2011 4. dönem Biz buna 2011'e son dönem geçici vergi beyanının verilmesi 17 Şubat 2012 Cuma verilmiş olan son döneme ait geçici vergi beyanın ödenmesi 23 Şubat 2012 Perşembe Ocak Muhtasar beyanı ve Ocak Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait primlerin beyanı 24 Şubat 2012 Cuma Ocak Katma vergisinin beyan yapılması 26 Şubat 2012 katma değer vergisi ve muhtasar ait ödemelerin yapılması Şubat 29 Şubat 2012 ise Ocak dönemine ait BA ve BS formlarının verilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun primde ödemelerinin yapılması sevgili dostlar. Şimdi programımızın Başlangıçında, açılışında söylediğimiz üzere genel sağlık sigortası biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu doğumdan ölüme ölüm dahil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi ilgilendirmektedir. Fakat acı bir gerçeği de dinleyicilerle paylaşalım. Sağlık yani Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili düzenlemeler... Herkesi her kesimi ilgilendirmesine rağmen doğumdan ölüme kadar çok az kesimce ayrıntıları ya da uygulaması bilinen bir mevzuattır. Yani çok yaygın değildir bilinmesi. Şimdi on soruda genel sağlık sigortası nedir? Bunun için ne yapılması gerekir? Buna geçmeden önce Bize çok sorulan bir soruyla eczacı dostlarımıza ve eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavirli arkadaşlarımıza bir konuyu hatırlatmak istiyoruz. Son günlerde çokça sorulan soru şu, bilindiği üzere 6111 sayılı torba yasa kamuoyunda kalmış. Af yasası diye bilinen Mali af yasası diye bilinen yasa Geçmiş 2011 yılında Birçok Parametresiyle uygulandı Ezacı dostlarımızı Çokça ilgilendiren Stok fazlası Ya da Kayıtlarda Olmasına rağmen Rafta bulunmayan ilaçlarla ilgili Yapılan işlemlerdi Konuyu radyomuz Programında sıkça işledik. Bununla ilgili yazılı sirkülerimiz odamızın web sayfasında yayınlandı. çeşitli yazılı ve görsel basında düşüncelerimizi uygulamaya yönelik uygulamanın nasıl yapılması gerektiğini anlattık yazdık. Ve ezacı dostlarımız genel sağlık e, ezacı dostlarımız afyası ile birlikte kayıtlarda gözüktü halde rafta bulunmayan ilaçlarla ilgili. Fatura düzenleyerek kayıtlardan çıkış yapmaları gerektiğini anlattık. Şimdi bize çokça sorulan soru hem eczacı dostlarımızla, eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci, mali müşavir arkadaşlarımızla odamıza çokça iletilen soru şu. Bilindiği üzere 2011 yılı haslat rakamı yani satış rakamı Sosyal Güvenlik Kurumuna bildiriliyor serbest eczacılar tarafından. Ve hasılat rakamı üzerinden iskonto oranları ya da iskonto baremleri yapılıyor. Kabaca şu şekilde söylenebilir. Hasılat rakamı ne kadar fazla ise yani satış rakamı ne kadar fazla ise iskonto da o kadar fazla oluyor. Böyle basit olarak düz mantıkla bir cümleyle bunu söyleyebiliriz. A eczanesinin cirosu B eczaneden fazla ise fazlalık olan eczanenin iskontosu sosyal güvenlik kurumuna iskontosu daha fazla şeklinde düzenleme var. Böyle ise eczacı dostlarımızın torba yasayla yani 6111 ile yapmış oldukları stoktaki çıkışlar Bu ciro rakamının içerisine dahil olmayacak şeklinde bize göre son derece hatalı, çelişkili bir durum soru olarak bize iletildi. Böyle böyle söyleniyor diye. Bunun kesinlikle yasal dayanağı olmadığını, yanlış olduğunu ezdacı dostlarımızla, mali müşavir dostlarımıza ilettik ve dedik ki Fatura tanzim edildiğinde yani 2011'in ilgili ayında mayısında, haziranında bir BS formunda yani dönem satış formunda BS'de bildiriliyor. 2 Katma değer vergisi beyannamesinde hasılat olarak bildiriliyor. 3 Gelir geçici vergi beyannamesinde haslat unsuru içerisinde yer alıyor. Bütün bunlar üçer aylık geçici vergi beyanlarında haslat içerisinde yer alırken dönem sonunda toplam ciro'nun içerisinde yer verilmeyeceğinin hiçbir mantığı yok, tutarlılığı da yok. Onun için bir kez daha tekrarlayalım dostlarımızın sorularına cevap verdik. 6111 torba yasayla Düzenlenen faturalar haslattır. Kabaca daha önce herhangi gerekçelerle raftan çıkmış olan ilaçların satış faturasıyla kayıtlara ve stoktan çıkılması halidir. BSE formunda bildirilmiştir, satış faturasında düzenlenmiştir. İlgili dönem KDV mat beyannamesinde satış hasılatı olarak bildirilmiştir. Geçici vergi beyannamesinde satış hasılatı olarak satışın bir unsuru olarak ele almıştır. Dönem sonunda toplam ilaç hasılatı içerisinde sosyal güvenlik kurumunda bildirilmeyecek demenin mantığı yoktur ve hatalıdır. Yani tıpkı aspirin tıpkı herhangi bir ilacın satışı gibi Aynı satış haslatı içerisinde bildirilecektir sevgili dostlar. Radyo Havan'da Z raporu kısa bir aradan sonra ikinci bölümü tamamıyla genel sağlık sigortası üzerindeki 10 soruda genel sağlık sigortası ve cevapları üzerine devam edeceğiz. Kısa bir ara Radyo Havan'da Z raporu devam edecek sevgili dostlar. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Radyo Havan'da Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde genel sağlık sigortasını soru cevap şeklinde dinleyicilerimize anlatmaya çalışacağız. Bu konuyu gerek, bundan sonraki programlarda birkaç kez daha gerekirse işleriz. Önce genel sağlık sigortası için nereye başvurulacak? Genel sağlık sigortası için adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahın bulunduğu il veya ilçe idari sınırları içerisindeki kaymakamlıklar bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılacaktır. Kısaca kaymaklar kaymakamlıklar bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına yapılacaktır. Bizzat kişinin başvurusuyla yapılır bu test ve keret veya kanun temsilcilik belgeleri belgesiyle de başkaları adına müracaat yapılabilir başvuruda bir form veriliyor ve formun doldurulması isteniyor bu test bir kere yapılıyor 3 ayda bir sistem üzerinden otomatik olarak yapılır hale gelecek bu bilgiyi de verelim burada hane içerisindeki aile kavramı üzerinden gelir tespitinde bulunuluyor Peki aile kavramını nasıl tanımlayabiliriz? Aile kavramını şu şekilde tanımlayabiliriz: Genel Sağlık Sigortası'ndaki aile kavramını aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babadan oluşan aile içerisindeki hane geliri bu kavram üzerine değerlendiriliyor. Bir cümleyle izah izah etmek gerekirse aile kavramı genel sağlık sigortasında aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babayı kapsamaktadır. Peki gelir, gelir testinde yeşil kartlarda yapılacak mı? Evet yeşil kartlarda yeşil kartın süresi dolduğunda genel testinden geçenler yine primsiz genel sağlık sigortası sayılacak. Gelir testinden geçmeyenler biz bunu e, rakamlar itibariyle de şu şekilde söyleyebiliriz. 1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2012 dönemi içerisinde ülkede 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücretin 3'te biri, biz bunu şu şekilde diyelim yani Geliri 295 1 Ocak'la 30 Haziran arasında geliri 295.50'nin altında olanlar genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecek. Bunu tekrarlayalım. Asgari ücretin yürürlükteki asgari ücretin 1 biri ki şu andaki asgari ücret 886.50 olduğunu belirtelim. Bunun 1/3'ü 295.50 yapar. Bunun altında geliri varsa kişinin genel sağlık sigortası primini devlet tarafından karşılanacak. Yine burada çeşitli rakamlar, asgari ücretin üçte biri ise, asgari ücretin arasında ise yani gelir 295 ile 886 arasında ise 35 lira 46 kuruş genel sağlık sigortası primi ödenecek. Asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasındaysa yani 886 ve 886'nın iki misli ise 106 lira 38 kuruş genel sağlık sigortası primi ödenecek. Gelir asgari ücretin iki katından daha fazla ise bu sefer ödenecek prim 212 lira 76 kuruş olacaktır. Doğum. Ölüm, evlenme, boşanma yani aile bireyleri arasında gelirin bölüşülmesiyle hane halkına düşen gelir bu şekilde tespit edildiğine göre ne demiştik? Anne, daha doğrusu anne demeyelim, aile kavramını şöyle anlatmıştık genel sağlık sigortası içerisinde. Aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk... Büyük anne ve büyük babayı kapsamaktadır genel sağlık sigortası. Burada medeni durumdaki değişiklik, ölüm ve benzeri nedenlerle yani aile bireyi sayısının değişmesi durumunda gelir tespitin yenilenmesi gerekir. Bunu bu şekilde belirtelim. Bir, bir şey daha belirtmekte fayda var. Genel sağlık sigortası gelir tespit kararına karşı yani siz kaymakamlıklar ki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına genel sağlık sigortası testi yaptırdınız. Sizin durumunuz belirtildi. Buna itiraz edebiliyorsunuz. 15 gün içerisinde yazılı olarak vakfa itirazda bulunuyorsunuz. Örneğin sizin ücret sizin genel sağlık sigortasına esas geliriniz 295 liranın altında olduğunu düşünüyorsunuz. Orada 295'in üzerinde bir rakam çıkıyor. Hayır benim bu değildir diyorsunuz. Yazılı olarak itiraz ediyorsunuz. O test bir daha yapılıyor. Veya oradaki tutar genel sağlık sigortası'na esas tutar. 295 ile asgari ücret arasında bir rakam çıkıyor. Hayır bunun altında diyorsunuz. Yine itiraz ediyorsunuz. Demek ki oradan çıkan rakamlara 15 gün içerisinde... Yazılı olarak itiraz edebilirsiniz. Peki sosyal güvencesi olmayanlar genel, genel sağlık sigortasından nasıl yararlanacak? 18 yaşını dolduran, kayıt dışı çalışan yani sosyal güvenlik kurumuna kayıt olmayarak çalışanlar, işsizler, sigortalı olmayıp sağlık giderlerini kendi cebinden karşılayanlar. Sigortasız tarım işçileri, tarımda çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar, geçici sözleşmeliler, sosyal güvencesi yeşil, kartışı, yeşil kartı olmayanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınacak. Öğrencilerin durumu genel sağlık sigortasındaki durumu nedir dediğimiz zaman, prensip olarak ana ilke sosyal güvenlik kurumuna kaydolmayan öğrenci, Genel sağlık sigortasından yararlanamayacak. Bunu tekrar edelim ama açılımını da birlikte değerlendirelim lütfen. Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydolmayan öğrenci genel sağlık sigortasından yararlanamayacak. Eğer 18 yaşın üzerindeki kişi yani kişi 18 yaşının üzerinde ise lisede öğrenim görüyorsa 20 üniversitede öğrenim görüyorsa 25 yaşını dolduruncaya kadar Anne ve babası üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabilmesi için 31 Ocak 2012 tarihine kadar öğrenci belgesiyle sosyal güvenlik kurumuna giriş yapmak zorundadır. Yani kişi lisede öğrenim görüyorsa 20, üniversitede öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar genel sağlık sigortasından faydalanabilmesi için öğrenci belgesiyle sosyal güvenlik kurumu sistemine ben öğrenciyim. 18 yaşından büyüğüm ama üniversite 23 yaşındayım örnek. Üniversite öğrenciyim. Öğrenci belgesiyle kuruma giriş yapacak ki anne babası üzerinden genel sağlık sigortası priminden faydalansın. Peki 25 yaşını dolduran öğrenciler örneğin yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir. Mutlaka 25 yaşını doldurmuşsa öğrenci genel sağlık sigortasını kendi adına yapmak zorundadır. Bir de Kimlerin genel sağlık sigortası yapmak zorunda değil, beyan yapmak zorunda değil, onu söyleyip programımızı sonlandıralım. Çalışan bir kişinin eşi, bakın dikkat edin, eş, eşin cinsiyeti hiç önemli değil. Bayan çalışıyorsa çalışmayan erkek, erkek çalışıyorsa çalışmayan bayan, genel sağlık sigortası yaptırmak zorunda değil. Ayrıca yaşına bakılmaksızın, Malul olduğu tespit edilen ve evli olmayan çocuklar ile 18 yaşının doldurulmamış çocuklar Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim ödemekle yükümlü değil. Demek ki 18'in yaşındaki 18'in altındakiler çalışan bir kişinin eşi Genel Sağlık Sigortası yapmak durumunda değil. Burada bu süreyi söyledikten sonra radyo havanda. Z raporunun sonuna geldik sevgili dostlar. Başlangıçta söylemiş olduğumuz üzere sevgili dostum, meslektaşım, okuldaşım, İlan Güven arkadaşımızı kaybetti kalp krizi sonucu. Arkadaşlarına, dostlarına, yol arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. İlan Güven'e tanrıdan rahmet. Dostlarına, ailesine, arkadaşlarına Allah sabırlar versin. Cenazesi yarın Şişli Camii'nin öğle namazında Şişli Camii'ne mütakip ulus mezarlığında defnedilecektir. Sevgili dostlar, Radyo Havan'da Z raporunun sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz üzere sağlıklı, neşeli, huzur dolu günler diliyoruz. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Yüzen arkadaşımla birlikte... Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın diyoruz sevgili dostlar. Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş.